Cüneydi Bağdadi Hazretleri Cüneydi Bağdadi Kul hakkı yiyen Gösteriş için ibadet eden Nimete şükretmeyen Farz ibadetlerinde titizlik göstermeyen Yaradılış gayesini unutan Yeryüzünde kibirlenerek yürüyen Etrafındakilere adaletle davranmayan Eşine Ve çocuklarına kötü muamelede bulunan tasavvuf yolundayım demesin. Çünkü o yalancıdır. Cüneyd-i Bağdadi Asıl adı Cüneyt bin Muhammed olan Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 822 yılında Nehavent'te dünyaya geldi. Bağdat'ta yaşadı, büyüdü ve yine o topraklarda vefat etti. Yaşadığı topraklarda takva sahibi olan dayısının ilminden etkilenerek küçük yaşta sohbet halkasına dahil oldu. Cüneydi Bağdadi dayısına talebe olduktan bir süre sonra onunla beraber hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her zat şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Hazreti Sırrı-i Sekati orada bulunan Cüneyd-i Bağdadi'ye ''Madem ki buradasın bu hususta bir de sen bir şeyler söyle.'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi şükür Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetle ona isyan etmemek ''Ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır.'' buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevaba çok sevinip, ''Seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi.'' dediler. Sırrı ise kati, ''Yavrum öyle anlıyorum ki senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak.'' ''Böyle güzel söyleyebilmek âli sana nereden geliyor?'' deyince, Cüneyd-i Bağdadi, ''Sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim.'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi, hocasına ait olan evin bir odasında kalırdı. Her an allah Teala'yı hatırlardı. Seccadesi üzerinde sabaha kadar ''Allah, Allah'' der, aynı abdeste sabah namazını kılardı. Bu hal, Senelerce böyle devam etti. Tasavvufu dayısı Sırrı-i Sekati'den öğrendi. Sırrı-i Sekati binlerce veli yetiştirdi. Birçok defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihatleri, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oldu. Zahiri ilimleri İmam-ı talebelerinden Ebu Sevr'den öğrendi. Ayrıca Harise Muhasibi Muhammed Kassap ve başka zatlarla da sohbet etti. cüneyd Bağdadi Hazretleri 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahu Teala'yı hatırlardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Hocası sırrı isekati ona bir meclis kurup insanlara ilim öğretmesini, nasihat etmesini söylerdi. Fakat o kendini bu işe layık bulmayıp nefsini kötülerdi. Bir cuma gecesi Peygamber Efendimiz'i rüyada gördü. Ona, ey Cüneyt, insanlara nasihat et. Zira senin sözün halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. ''Allah-u Teala senin sözünü insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır.'' buyurdu. Uyandı, sabahliğin erkenden hocasının yanına geldi. Hocasının izniyle, ertesi gün bir meclis kurup, insanlara Resulullah'ın yolunu anlatmaya başladı. Büyüklerden bir zat, Cüneydi Bağdadi'nin yanına gelmişti. Şeytanın onun yanından hızla kaçtığını gördü. O kimse, Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına yaklaşınca yüz hallerinden onun çok öfkelenmiş olduğunu anlayıp sordu. ''Ey Cüneyt, biz biliyoruz ki insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır fakat görüyorum ki bu kadar fazla öfkelenmiş olduğunuz halde şeytan sizden kaçıyor. Bunun hikmeti nedir?'' Cüneyd-i Bağdadi cevabında ''Sen bilmez misin ki biz kendi nefsimiz için kızmıyız?'' Başkaları nefisleri için kızarlar, bunun içinde şeytan kendilerine musallat olur. Bizim kızmamız hep Allah için olduğundan şeytan bizden kızdığımız zaman kaçtığı gibi başka hiçbir zaman kaçmaz buyurdu. Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye, gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni ...senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırlamıyordu. Gıybetten çok sakınırdı. Bir gün Şenuziye mescidinde oturmuş cenaze namazı için cemaat bekliyordu. Bu sırada bir fakir gördü. Halinden ibadet ehli olduğu anlaşılıyordu. Fakat dilenmekle meşguldü. Kendi kendine bu adamcağız böyle direneceğine çalışıp nefsini bu hale düşmekten korusa daha iyi olmaz mı? Üstelik sağlığı da yerinde diye düşündü. O gece ibadet yapmak için kalkamadığı ve rüyasında bir tepsi içinde o fakirin eti sunularak ye bunu dediler. Ben onun gıybetini yapmadım ki diyecek olduğu Senin gibisinin böyle düşünmesi bile hoş değil. Derhal git ondan helallik dile dediler. Sabah olunca o adamın peşine düştü. Bir yerde bakla yaprağı topladığını gördü. ...yanına sokulup selam verdi. Ona, bir daha böyle yapacak mısın diye sordum. Cüneydi Bağdadi de, hayır karşılığını verdi. Allah beni de seni de bağışlasın diye dua etti. Cüneydi Bağdadi, tasavvuf yolunda olmasına rağmen... ...ulema elbisesiyle dolaşırdı. Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun diye soranlara... ...hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem... Demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim ama kalbime itibar hırkaya değil yanık kalbedir. Şeklinde de bir ilham geliyor karşılığını verdi. Bir kimse Cüneydi Bağada diye bu zamanda hakiki kardeşlikler azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler deyince Cüneydi Bağadadi ''Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda öyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktu.'' buyurdu. Bir kimse Cüneydi Bağdadi'den dua istediğinde şöyle dua ederdi. Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin.''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 Tasavvufun ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap verdi: Tasavvuf on şeyi içerisine alan bir isimdir. Birincisi dünyadan lazım olan az bir miktarı edinmek, ikincisi kalbin Allahü Teala'ya güvenip dayanması, üçüncüsü taat olan Allahü Teala'nın beğendiği şeylere rağbet etmek, dördüncüsü yediği, içtiği ve kullandığı şeylerin helalden olmasında titiz davranmak. Beşincisi kalbin Allah-u Teala ile meşgul olması. Altıncısı gizli olarak allah Teala'yı hatırlamak. Yedincisi gerçek ihlasa sahip olmak. Sekizincisi şek ve şüpheden uzak kat'i bir imana sahip olmak. Dokuzuncusu tam bir teslimiyetle Allahu Teala'ya yönelmek. Onuncusu ihtiyaçlarını başkasından istemeyip şikayette bulunmamak. Kimde bu on haslet bulunursa tasavvuftan söz etmeye layıktır. Yoksa yalancıdır. Cüneydi Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık, bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibiri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Cüneydi Bağdadi'ye arz ettiklerinde Cüneydi Bağdadi çok üzüldü ve anlatılan kimsenin yanına gitti. Baktı ki o kimseyi şeytan aldatmış, ona seni bu gece cennete götürürlerse ''Cennete vardığında üç defa la havle oku.'' buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. O kimse cennete vardığında üç defa la havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladığı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneydi Bağdadi'nin elini öptü. Sohbetlere devam edip talebeler arasındaki yerini aldı. Hazreti Cüneydi Bağdadi buyurdu ki, Herkese bir mürşidi kamil lazımdır. Aksi halde melun şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur. Cüneydi Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneydi Bağdadi, Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, ''Efendim, zaten çok halsizsiniz, kendinizi fazla yormasanız.'' dedi. ''Ey Ebu Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte. ''Vefatıma az kaldı.'' buyurdu. Cüneydi Bağdadi vefat edeceği zaman çok üzgündü. Talebeleri korkup, ''Efendim bizim ümidimiz sizin şefaatiniz bereketiyle kurtulmaktır. Sizinse ızdıraplı ve üzüntülü bir haliniz var. Bu haliniz bizim yüreğimizi parçalıyor.'' dediler. Bunlara cevaben, ''Ey dostlarım, Ben 70 senelik ibadet ve taatımdan ve sizlere üstad olmakla kazandıklarımın hepsini bir kılla asılmış olduğunu ve rüzgar esmesiyle bir tüy misali sallandığını hissediyorum. Bu esen rüzgarın red rüzgarı mı yoksa kabul yeri mi olduğunu bilmiyorum buyurdu. Biraz sonra Allah diyerek ruhunu teslim etti. Vefat ettiğimde 91 yaşındaydı. Cüneydi Bağdadi her zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamdolsun. hamd olsun. Resulullah Efendimiz'e, Ehli Beyt'ine, Eshab'ına, O'nun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle.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 ölümümüzü iyiyle. Ölümü bize ikram ihsan, sana yakınlık ve sevinçle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinçle girmek nasibeyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle.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 Cehennemden ve cehenneme yaklaştırılacak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bize cennette kendilerine ihsanda bulunduğum peygamber, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Onlarla arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi.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 Bayezid-i Bistami Hazretleri Dilini, Allah-u Teala'nın ismini almaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. ''İbadetten ayrılma. Güzel, ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma.'' Bayezid-i Bistami. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen, Büyük alim ve velilerin beşincisi. 803 yılında İran'ın Hazar denizi kıyısındaki Bistan beldesinde dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren göstermiş olduğu üstün ahlak özellikleriyle çevresindeki insanların dikkatini çekmişti. Çocukken bir gün cami avlusunda oynuyordu. Oradan geçmekte olan Şakiki Belhi kendisini görüp Bu çocuk büyüyünce zamanının en büyük velisi olacak buyurdu. Yine bir gün hadis alimlerinden bir zat onu görünce çok hoşuna gitti. Zeka ve anlayışını ölçmek için sordu. Güzel çocuk, namaz kılmasını biliyor musun? Bayezid Bistami de ona, "Evet, Allah dilerse becerebiliyorum." cevabını verince, "Nasıl?" diye sordu. Bayezid Bistami de Buyur ya Rabbi, emrini yerine getirmek üzere tekbir alıyor, Kur'an-ı Kerim'i tane tane okuyor, tazimle rükuya varıyor, tevazuyla secde ediyor, vedalaşarak selam veriyorum deyince, o zat hayran kalarak, Ey sevgili ve zeki çocuk, Sen de bu fazilet ve derin anlayış varken insanların gelip başını okşamalarına niçin izin veriyorsun diye sordu. Bayezid Bismamı de onlar beni değil Allahü Teala'nın beni süslediği o güzelliği mesediyorlar. Bana ait olmayan bir şeye dokunmalarına nasıl engel olabilirim? Cevabını verdi. Küçük yaştaken annesi kendisini mektebe gönderdi. Bayezid hazretleri büyük bir dikkatle derse devam ediyordu. Bir gün Kur'an-ı Kerim okumak için gittiği mektepte okuduğu Lokman suresi 14. ayetin tesiriyle erkenden eve döndü. Annesi merak edip niçin erken döndüğünü sual edince şöyle cevap verdi. Bir ayeti kerime gördüm. Allahu u Teala o ayeti kerimede kendisine ve sana hizmet ve itaat etmemi emrediyor. Ya benim için Allahü Teala'ya dua et, sana hizmet ve itaat etmem kolay olsun. veyahut da beni serbest bırak. Hep Allahü Teala'ya ibadetle meşgul olayım dedi. Annesi seni Allahü Teala'ya emanet ettim. Kendini ona ver dedi. Bundan sonra Bayezid kendini Allahü Teala'ya verdi. Emirlerinin hiç birisini yapmakta gevşeklik göstermedi. Ama annesinin hizmetini de ihmal etmedi. Annesinin küçük bir arzusunu büyük bir emir kabul edip her durumda yerine getirmeye çalışırdı. Çünkü allah Teala'nın emri de böyleydi. Elinde olmadan iki sefer annesinin arzusunu yerine getiremedi. Bu hususu büyük pişmanlık içinde şöyle anlatır. Hayatımda yalnız iki defa annemin arzusunu yerine getiremedim. Her defasında mutlaka bana zararı dokundu. Birincide düştüm, burnumu mezekli, ikincisinde ayağım kaydı, düştüm, omzumdaki su testisi kırıldı. Soğuk ve dondurucu bir kış gecesiydi. Annesi yattığı yerden oğluna seslenip su istedi. Bayezid Bistami hemen fırlayıp su testisini almaya gitti. Fakat testide su kalmamış olduğundan çeşmeye gidip testiyi doldurdu. Buzlarla kaplı testiyle annesinin başına geldiğinde annesinin tekrar dalmış olduğunu gördü. Uyandırmaya kıyamadı. O halde bekledi. Nihayet annesi uyandı ve su, su diye mırıldandı. Bayezid elinde testi bekliyordu. Şiddetli soğuk tesiriyle eli donmuş, parmakları testiye yapışmıştı. Bu hali gören annesi, ''Yavrum, testiyi niçin yere koymuyorsun da elinde bekletiyorsun?'' dedi. Bayezli Bistami, ''Anneciğim uyandığınız zaman suyu hemen verebilmek için testi elimde bekliyorum.'' dedi. Bunun üzerine annesi, ''Ya Rabbi.'' Ben oğlumdan razıyım sen de razı ol diye canı gönülden dua etti. Bayezid Bistami Hazretleri kabristanda çok dolaşırdı. Bir gece gezerken gece bekçisi elindeki sopayla vurdu. Bayezid "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyul azim" dedi. Bekçi birkaç kere daha vurunca sopa kırıldı. Bayezid Hazretleri eve dönünce talebelerine sopanın fiyatını sordu. O kadar parayı bir keseye koyarak bir miktarda tatlı ile beraber bir talebesiyle o bekçiye gönderdi. Bir de mektup yazarak bekçiye vermesini söyledi. Mektup şöyleydi. Muhterem bekçi efendi, belki beni hırsız sanarak dövdün. Kabahat bendedir. Gece kabristan'da gezmeseydim dövmezsin Sopanızın kırılmasına da sebep oldu. ''Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al. Sopanın kırılma özüntüsünün kalbinden gitmesi için de yolladığım tatlıyı Allahu Teala'nın selamı üzerine olsun.'' Genç bekçi mektubu okuyunca gelip özür dileyerek tövbe etti. Onunla birlikte birkaç bekçi daha hak yola girdi. Bayesti Bissami bir gece talebelerinden bir kısmıyla bir yere misafir oldular. Ev sahibi Evin aydınlanması için bir kandil yaktı. bayezid Bistami, yanında bulunanlara, ''Bu kandilde bir gariplik görüyorum. Yanıyor ama ışık vermiyor. Hikmeti nedir?'' diye sordu. Mev sahibi, ''Efendim biz bu kandili bir gece yakmak için komşumuzdan emanet almıştık. Bu akşam ikinci gece yakıyoruz.'' deyince, Bayezid, kandili söndürdü ve hemen kandili sahibine götürüp teslim edin. ''Arzu ederseniz bir gece daha yakmak için izin isteyin.'' diyordu. Mev sahibi kandili alıp komşusuna götürdü. Olanları anlattı ve tekrar izin alıp geri getirdi. Eve gelince kandili yaktılar ve oda aydınlandı. Bayezdeb İslami buyurdu ki, ''İşte şimdi ışığını görüyorum.'' Bir gün yolda yürürken bir gencin kendisini takip etmekte olduğunu fark edip döndü ve gence, ''Niçin beni takip ediyorsun? İstediğin nedir?'' dedi. Genç edeple, ''Efendim sizin gibi olmak, yolunuzda bulunmak istiyorum. Lütuf elinizi uzatıp himmet buyurun da ben de kazanayım.'' dedi. Cevabında, ''Benim yaptıklarımı yapmadıkça, benim derimin içine girsen istifade edemezsin.'' Bu Allah Teala'nın bir lütfudur buyurdu. bayezid i bir gün bir kimse gelip Efendim ben 30 senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum. Ama kendimde hiçbir ilerleme göremiyorum. Halbuki itikadım da düzgündür dedi. Sultanül Arif'in sen bu halde 300 sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın. Çünkü nefs engelin var buyurdu. O kimse efendim bunun bir çaresi yok mu diye sordu. bayezd Bistami var ama sen kabul etmezsin buyurdu. O kimse ısrar edip aman efendim lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz ne emrederseniz yaparım dedi. Sultanül Arifin buyurdu ki Öyleyse şimdi evine git, bu kıymetli elbiseleri çıkartıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla. Bana bir tokat vurana bir ceviz, iki tokat vuranı iki ceviz veriyorum de. O kimse bunları duyunca, ''Subhanallah, la ilahe illallah, ben bunları yapamayacağım.'' Bana başka bir şey emretseniz dedi. Bayezid-i Bistami senin ilacın ancak budur ve bizde baştan sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir buyurdu. Bayezid-i Bistami'nin mecusi olan bir komşusu ve süt emme çağında bir de çocuğu vardı. Bu mecusi sefere çıktı. Evlerini aydınlatacak bir şey bulunmadığı için çocuk ağlıyordu. Sultanül Arif'in her gün bir çıra alıp komşusunun evine götürdü. Mecusi seferden dönünce durumu haber alıp kendisinde değişiklikler hissetti. Bayezde karşı kalbinde bir sevgi hasıl olduğu halde o zatın aydınlığı varken bizim karanlıkta bulunmamız hiç uygun değildir dedi ve hemen Bayezde Bistamin'in huzuruna gidip Müslüman oldu. bayezid Bistami bir gün talebeleriyle giderken delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baştabibe yaklaşıp, ''Günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır?'' diye sordu. Baştabip cevap verirmeyip susunca ayağa zincirle bağlı delilerden biri Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi. O derdin ilacı şöyledir. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp kalp havanına koyarak tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra aşırı Allah ateşinde pişirip muhabbeti Muhamdiye balından katarak gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir. bayest Bistami namaz için mescide gelince kapıda bir miktar durur ve ağlardı. Sebebini soranlara, camiyi vücudumla kirletmekten korkuyorum, tevbe edip Allah-u Teala'ya yalvarıyorum, ondan sonra giriyorum dedi. Bulunduğunuz şu derecelere nasıl kavuştuğunuz diye kendisine sorar. Cevabı ki, her yerde Allah-u Teala'nın gördüğünü ve bildiğini düşünüp edebe riayet etmekle buyur. Bir gün Hazreti i Bayezid'e peygamberler hakkında ne buyurursunuz diye sordular. Cevabında buyurdu ki, biz onlar hakkında bir şey söyleyemeyiz ve onları anlayamayız. Hallerini anlamaktan aciziz. Onlar bizim anlayabildiğimizden çok daha yüksektirler. Diğer insanlar büyük velileri ne kadar anlayabilirlerse veliler de peygamberleri ancak o kadar tanıyabilirler. Bayesli Bistami yanında bulunanlara Allahü Teala kendilerinden razı olduğu kimseleri cennetine koyuyor, değil mi diye sordu. Onlar evet efendim öyledir diye cevap verdiler. Bunun üzerine bir kimse Allahü Teala'nın rızasına kavuştuktan sonra bir anlık duyduğu zevk ve saadet cennetteki bin köşkten daha fazladır buyurdular. Bayesli Bistami Bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bayezid'e siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz dedi. Hz. Bayezit bunu duyunca ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Buysa caiz değildir buyurdu. Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyor ki: 30 sene mücahade eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Bayezid Bistami devamlı Allah, Allah derdi. Vefatı anında da yine Allah, Allah diyordu. Bir ara şöyle dua etti: Ya Rabbi Senin için yaptığım bütün ibadet, dağıt ve zikirleri hep gafletle yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hali devam ediyor. Allah'ım bana huzur ve zikir halini ihsan eyle. Bundan sonra zikir ve huzur hali içinde ruhunu teslim etti. Vefat ettiğinde takvimler 875 yılını gösteriyordu. Kabri Bist şehrindedir. Bayezid-i Bistami vefat ettikten sonra onun sadık talebelerinden olan bir hanımefendi şöyle anlattı. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra bir saat kadar tefekkür ettim. Bu sırada uykum geldi ve birazcık uyudum. Rüyamda beni göğe çıkardılar. Allahü u Teala'nın izni ve lütfuyla arş-ı altını gördüm. Çok güzel kokusu vardı. Nurdan yazılmış bir yazı gördüm. Bayezid Veli Yullah yazılıydı ve yazının eni ve boyu da görünmüyor.